Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yapmış olduklarının kötü olduğunu anlayacaklardır. Alay konusu yaptıklarıysa onları çepeçevre kuşatacaktır. Onlara siz bugününüzle karşılaşmayı nasıl unuttuysanız, biz de bugün sizi unuttuk. Yeriniz ateştir ve sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. Bu böyledir. Çünkü siz, Allah'ın ayetlerini alay konusu edindiniz, dünya hayatı sizi aldattı denilecektir. Bugün artık onlar ne ateşten çıkarılacaklar, ne de özürleri kabul edilecektir. Övgü, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük, yalnız O'na aittir. O çok güçlü, çok bilgi olandır. Ahkaf suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitap çok güçlü, çok bilge olan Allah tarafından indirilmiştir. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları gerçekle ve belli bir süre için yarattık. Oysa inkar edenler uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki: Allah dışında taptıklarınıza bir bakın. Yeryüzünden neler yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların, göklerin yaratılışında bir ortaklığı mı var? Eğer söyledikleriniz doğruysa, bana bundan önceye ait bir kitap veya bir bilgi kalıntısı varsa onu getirin. Allah dışında kıyamet gününe kadar kendisine cevap vermeyecek şeylere tapandan daha sapkın kim olabilir? Üstelik bunlar, onların tapmalarından da habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü bir araya toplanınca, o tapındıkları şeyler kendilerine düşman olacaklar ve tapınmalarını inkar edecekler. Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğunda inkar edenler, kendilerine gelen gerçek için bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onlar onu o uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurmuşsam, O takdirde siz, beni Allah'a karşı hiçbir şekilde koruyamazsınız. O, sizin Kur'an hakkındaki yaptığınız taşkınlığı en iyi bilendir. O, benimle sizin aranızda tanık olarak yeter. O, gerçekten çok bağışlayan, çok acıyandır. De ki, ben elçilerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben, apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer bu Kur'an, Allah katındansa ve siz de İsrailoğullarından bir tanık onun benzerine tanıklık edip inandığı halde, yine de büyüklük taslayarak inkar ediyorsanız, bu takdirde zalim bir topluluk olmaz mısınız? Gerçekten Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. inkar edenler, İnananlarla ilgili olarak, eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı, onlar ona inanmada bizi geçemezlerdi demektedirler. Ama onlar bununla doğru yola girmeyince de, bu eski bir yalandır diyeceklerdir. Ondan önce de bir yol gösterme ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise onu onaylayan, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanları müjdelemek için Arap diliyle indirilen bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyenlere ve sonra da dost doğru olanlara gelince, onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İşte onlar cennetlik olanlardır. Onlar yaptıklarının karşılığı olarak orada sürekli kalacaklardır. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zorlukla taşıdı ve zorlukla doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 aydır. Sonunda insan olgunluk çağına erişip 40 yaşına ulaşınca dedi ki, Ey Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmem, hoşnut olacağın yararlı işler yapmam konusunda gönlüme ilham ver. Soyumdan da güzellikleri devam ettir. Ben sana dönmüş bulunuyorum. Çünkü ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının en iyisini kabul edeceğimiz ve kötülüklerinden geçeceğimiz bu kimseler cennetlikler arasındadır. Bu onlara verilen gerçek sözdür. Ana ve babasına öf size, siz beni benden önce nice kuşaklar gelip geçmişken yeniden diriltilip topraktan çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye gelince, ana babası Allah'a sığınarak ona, yazıklar olsun sana, imana gel, çünkü Allah'ın verdiği söz gerçektir demiş, o da bu söyledikleriniz öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek karşılık vermişti. işte bunlar, kendilerinden önce geçen cin ve insan toplulukları arasında, Haklarında azap sözü gerçek olmuş kimselerdir. Gerçekten bunlar ziyanı uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri olacaktır. Kuşkusuz Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verecek, onlar haksızlığa uğratılmayacaklardır. İnkar edenlere ateşle yüzleşecekleri gün, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeyleri harcayıp tükettiniz, onların zevkini çıkardınız. Ancak bugün, yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denilecektir. Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o, kendisinden önce de sonra da uyarıcıların gelip geçmiş olduğu ahkafta yaşayan kavmini, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Çünkü ben, sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum diyerek uyarmıştı. Onlar da sen bizi ilahlarımızdan ayırmak için mi geldin? Eğer söylediklerin doğruysa bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir diyerek karşılık vermişlerdi. Hud da bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni bildiriyorum ama ben sizi bilgisiz bir toplum olarak görüyorum demişti. Onlar sonunda o azabı vadilerine doğru yayılan yoğun bir bulut olarak gördüklerinde bu bize yağmur getirecek olan yüklü bir buluttur dediler. Hud, hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O içinde can yakıcı bir azap bulunan rüzgardır O Rabbinin buyruğuyla her şeyi yok edecektir demişti. Sonra öyle bir fırtına koptu ki Geriye yerle bir olmuş evlerinden başka bir şey kalmadı. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz biz size vermediğimiz gücü ve serveti onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler bahşetmiştik. Ancak kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamamıştı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlardı. Bu yüzden alay konusu yaptıkları şeyler onları çepeçevre kuşatı vermişti. Hiç kuşkusuz biz çevrenizde bulunan bazı kentleri de yok etmiştik. Ancak belki doğru yola dönerler diye de ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. Allah'ın dışında kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri tanrıları onlara yardım etmeli değil miydi? Ama hayır. Tanrıları onlardan kaybolup gitmişlerdi. İşte yalanlarının ve uydurdukları şeylerin durumu budur. Hani cinlerden bir grubu, Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar onun okunuşunu duyar duymaz birbirlerine, susalım demişler, Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcılar olarak halklarına dönmüşlerdi. Ey kavmimiz dediler, biz Musa'dan sonra indirilen ve kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola ulaştıran bir kitap dinlemiş bulunuyoruz. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi can yakıcı bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, bilsin ki yeryüzünde Allah'ı güçsüz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaradan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Evet, gerçekten o her şeye gücü yetendir. İnkar edenlere ateşle yüz yüze gelecekleri gün bu gerçek değil miymiş diye sorulduğunda onlar da evet Rabbimize and olsun ki gerçekmiş diyerek cevap vereceklerdir. Allah da onlara, öyleyse inkar etmenizden dolayı tadın azabı diyecektir. O halde, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi, sen de sabret, onlar hakkında acele etme. Çünkü onlar, tehdit edildikleri azabı görecekleri gün, dünyada yalnızca gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Hiç yoldan çıkmış topluluktan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Inkâr edenlere ve Allah yolundan alıkoyanlara gelince, Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. İnananların ve iyi işler yapanların ve Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen bir gerçektir, inananların günahlarını örtecek, ve onların durumlarını iyileştirecektir. Bu inkar edenlerin yanlışın peşine düşmelerinden, inananlarınsa Rablerinden gelen gerçeği uymalarından dolayıdır. İşte Allah kendi durumlarını insanlara böyle anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Sonunda onların savaş güçlerini çökerttiğinizde de bağı sıkı bağlayıp esir alın. Ondan sonra ya karşılıksız olarak veya fidye karşılığında salı verirsiniz Sonra savaş ağırlıklarını bırakıncaya kadar böyle yaparsınız. Allah dileseydi, onlardan kendisi öc alırdı. Ama o, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıkları işleri asla boşa çıkarmayacaktır. Onları doğru yola ulaştıracak ve ve durumlarını düzeltecektir ve onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır. İnkar edenlere gelince, onları yıkım beklemektedir. Çünkü Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. Bunun nedeni, onların özelinden Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Bu yüzden Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır. Onlar kendilerinden önce yaşamış olanların sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. İnkar edenleri de benzer cezalar beklemektedir. Bu böyledir. Çünkü Allah inananların koruyucusudur. İnkar edenlerin ise hiçbir koruyucusu yoktur. Kuşkusuz inananları ve iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlere gelince, onlar dünyada biraz yaşar, hayvanların yediği gibi yerler. Sonunda varacakları yer ateştir. Seni sürüp çıkaran o kentinden daha güçlü nice kentler vardı ki biz onları yok ettik. Öyle ki onlara hiçbir yardım eden de olmadı. Rabbinden apaçık bir kanıt üzre bulunan kimse, kötü işi kendisine güzel gösterilen ve tutkularına uyan kimse gibi olur mu? Allah'tan korkanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve saf bal ırmakları vardır onlara orada her türlü meyve ve Rableri tarafından bağışlanma olacaktır. Hiç bunlar ateşte sürekli kalacak ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? Onların arasında seni dinliyor gibi görünenler de vardır. Onlar senin yanından çıktıklarında kendilerine ilim verilmiş olanlara o az önce ne demişti diye sorarlar. Onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Çünkü onlar tutkularına uymuşlardır. Doğru yola ulaşanlara gelince, Allah onların doğruluklarını artırmış ve kendilerine kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir. Onlar, kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Oysa onun alametleri belirmiştir. Öyleyse o kıyamet kendilerine geldikten sonra, Artık öğüt almaları neye yarar? O halde sen Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve hem kendi günahın hem de inanan erkeklerle kadınların günahları için bağışlanma dile. Çünkü Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilmektedir. İman edenler keşke savaşmaya izin veren bir sure indirilseydi diyorlardı ama içinde açık bir şekilde savaştan söz edilen bir sure indirildiğinde sen kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Oysa boyun eğmek ve güzel bir söz söylemek onlar için daha uygun olurdu. Sonra iş kesinleştiğinde de Allah'a vermiş oldukları söze bağlılık gösterselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek ki siz Yönetime gelecek olsanız, ülkede bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi? İşte onlar Allah'ın lanetleyip sağır yaptığı ve gözlerini körettiği kimselerdir. Onlar hala Kur'an'ı düşünmeyecekler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Kendilerine doğru yolu açıkça belli olduktan sonra yine de eski inançlarına dönenlerin yaptıklarını şeytan kendilerine güzel göstermiş ve onları boş şeylerle umutlandırmıştır. Bunun nedeni, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere kimi işlerde biz size uyacağız demeleridir. Oysa Allah onların gizlediklerini çok iyi bilmektedir. Artık melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura alırken durumları nasıl olacak? Bunun nedeni, onların Allah'ın gazabını çeken şeylerin ardına düşmeleri ve onun hoşnut olmasını sağlayacak şeylerden de hoşlanmamalarıdır. İşte bu yüzden Allah da onların işlerini boşa çıkaracaktır. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sanmaktadırlar? Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Böylece sen de onları yüzlerinden tanımış olurdun. Andolsun sen onları sözlerinin tarzından da tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Andolsun ki biz, içinizden savaşanları ve sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi sınayacağız. İnkar edenlere, Allah yoluna engel olanlara ve doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra peygamberle ilişkisini koparanlara gelince, onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve işlerinizi boşa çıkarmayın. İnkar edenlere, Allah yoluna engel olanlara ve sonra da inkarcı olarak ölenlere gelince, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Siz düşmanlarınızdan daha üstünken, sakın gevşemeyin ve barış çağrısında bulunmayın. Çünkü Allah sizinle birliktedir. O, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder kötülükten sakınırsanız, Allah size ödüllerinizi verir, sizden mallarınızı istemez. Eğer o mallarınızın tamamını isteseydi ve sizi buna zorlamış olsaydı, cimrilik ederdiniz. Ve böylece o da sizin kinlerinizi ortaya çıkarmış olurdu. İşte siz Allah yolunda bağışta bulunmaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden kimileri cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse ancak kendisine karşı cimrilik etmiş olur. Allah ganidir. Yoksul olan sizlersiniz. Eğer yüz çevirirseniz, o sizin yerinize başka bir toplum getirir, onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik. Ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, Sana olan nimetini tamamlasın ve seni doğru bir yola ulaştırsın. Ve Allah sana şanlı bir zafer versin. İmanlarına iman katmak üzere inananların kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi bilendir, çok bilgi olandır. Bütün bunlar Allah'ın İnanan erkeklerle inanan kadınları, altlarından ırmaklar akan, içlerinde sürekli kalacakları cennetlere sokması ve kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında çok büyük bir başarıdır. Bir de bunlar, onun hakkında kötü zanda bulunan ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötü zanları onların başlarına gelsin. Bu yüzden Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlar için cehenneme hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlü, çok bilge olandır. Kuşkusuz biz seni bir tanık, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik ki Allah'a ve elçisine inanasınız, onu destekleyesiniz ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz. Sana biat edenler, kuşkusuz ancak Allah'a biat etmektedirler. Çünkü Allah'ın eli, onların ellerinin üstündedir. Bu yüzden kim verdiği sözden dönerse, ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Kim Allah'a verdiği sözü yerine getirirse, Allah ona büyük bir ödül verecektir. Göçebe Araplardan geri bırakılanlar sana diyecekler ki, ''Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bizim için Allah'tan bağışlanma dile.'' Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylemektedirler. De ki, ''Allah size bir zarar veya bir yarar vermek istemiş olsa, Allah'ın sizin için dilediğine kim engel olabilir?'' Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Siz, peygamberin ve inananların, ailelerine bir daha asla geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. İşte siz, bu düşünce kalplerinizde güzel gösterildiği içindir ki, kötü zanda bulunmuştunuz ve böylece yok edilmeyi hak eden bir toplum olmuştunuz. Kim Allah'a ve elçisine iman etmezse bilsin ki biz, inkar edenler için, Alev alev bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. O geri bırakılanlar, siz ganimetleri almak üzere sefere gittiğinizde, bırakın biz de sizinle birlikte gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. De ki, siz bizimle birlikte gelemezsiniz. Çünkü Allah önceden böyle buyurdu. Onlar, siz bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayan kimselerdir. O geride kalan bedevilere de ki, siz yakında çok güçlü bir topluma karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Ya onlarla çarpışırsınız ya da onlar İslam'a girerler. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir ödül verir. Eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, sizi can yakıcı bir şekilde azaba uğratır. Savaşa katılmamaktan dolayı, köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu da can yakıcı bir azaba uğratır. Hiç kuşkusuz Allah, o ağacın altında sana biat ederlerken, inananlardan hoşnut olmuştur. Çünkü O, onların kalplerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve ele geçirecekleri birçok ganimetle ödüllendirmiştir. Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimet vaat etmiştir. Şimdilik size bu Hudeybiye barışını vermiş ve insanların ellerini üzerinizden çekmiştir ki, bu inananlara bir işaret olsun ve o sizi dosdoğru bir yola ulaştırsın. Ve ayrıca henüz gücünüzün yetmediği ama Allah'ın ilmiyle kuşatmış olduğu daha başka ganimetler de vardır. Allah her şeye gücü yetendir. Eğer inkâr edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlardı ve sonra da kendilerini koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri uygulanan yasası budur. Sen Allah'ın yasasında hiçbir değişiklik bulamazsın. O sizi onlara üstün getirdikten sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizin üzerinizden, Sizin ellerinizi de onların üzerinden çekendir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Onlar, inkar edenler, sizi mescidi haramı ziyaretten ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, inanan erkeklerle inanan kadınları bilmeyerek çiğnemeniz ve bu yüzden de üzüntüye kapılmanız söz konusu olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah, dilediğini rahmetine sokar. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, onların içinden inkar edenleri can yakıcı bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler, kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş, onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi bilendir. Hiç kuşkusuz Allah, elçisinin rüyasını doğru çıkarmıştır. Siz, Allah dilerse, güven içinde saçlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkmadan mescid-i harama kesinlikle gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmiş ve size bundan başka yakın bir fetih daha bahşetmiştir. Elçisini hidayetle ve gerçek dinle, Bu dini diğer bütün dinlere üstün kılması için gönderen O'dur. Allah tanık olarak yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte bulunanlar, inkar edenlere karşı sert davranırlar, birbirlerine karşıysa sevgi ve şefkat gösterirler. Sen onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların belirtileri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bu onların Tevrat'taki örnekleridir. İncil'deki örnekleri ise şöyledir. Onlar filizini çıkarmış, onu güçlendirmiş ve gövdesi üzerine dikilmiş olan ve ekicilerin hoşuna giden bir ekine benzerler. Allah inkar edenleri inananlarla onların çoğalıp güçlenmesiyle öfkelendirmektedir. Allah içlerinden inananlara ve iyi işler yapanlara bir bağışlanma ve büyük bir ödül söz vermiştir Hucurat suresi Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler Allah'ın ve erçesinin önüne geçmeyin Allah'tan korkun Çünkü Allah çok iyi işiten ve çok iyi bilendir. Ey iman edenler! Amellerinizin farkına varmadan boşa gitmemesi için sesinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin ve birbirinizle konuştuğunuz gibi onunla yüksek sesle konuşmayın. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlara gelince kuşkusuz onlar Allah'ın kalplerini takvayla sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Sana odaların arkasından seslenenlerin çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Eğer size fasık birisi bir haber getirirse, onun doğru olup olmadığını iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. İçinizde Allah'ın elçisi olduğunu bilin. Eğer O birçok işte size uymuş olsaydı, kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirmiş, ve onu kalplerinize güzel göstermiş, inkarı fıskı ve isyanı ise size çirkin göstermiştir. İşte bunlar Allah'ın lütfu ve nimeti sayesinde doğru yolu izleyenlerdir. Allah gerçekten çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Eğer inananlardan iki grup birbiriyle savaşacak olurlarsa aralarını düzeltin. Bundan sonra eğer onlardan biri diğerine saldıracak olursa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın buyruğuna dönecek olursa, aralarını adaletle düzeltin. Onlara adaletle davranın. Çünkü Allah adaletle davrananları sever. İnananlar ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, Ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizde kusur aramayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra fasıklık ne kötü bir addır. Kim tevbe etmezse, işte onlar zalimlerdir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Kuşkusuz Allah, tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey insanlar! Kuşkusuz biz sizi bir erkekle bir dişiden yaratmış ve birbirinizle tanışmanız için de sizi milletlere ve kabilelere ayırmışızdır. Hiç kuşku yok ki Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Gerçekten Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Bedevi Araplar, iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz, ancak Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah'a ve elçisine boyun eğecek olursanız, Allah yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İnananlar, Ancak Allah'a ve elçisine iman eden, sonra da inancında hiçbir şekilde kuşkuya düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar doğru olanlardır. De ki, siz göklerde ve yerde olanları bildiği halde, yine de Allah'a dinini mi öğretmeye kalkışacaksınız? Allah her şeyi çok iyi bilendir. Onlar, Müslüman olmalarını senin başına kakıyorlar. De ki, İslam'a girişinizi bir iyilik olarak benim başıma kakmayın. Eğer doğru kimselerseniz, biliniz ki sizi imana erdirdiği için asıl Allah size lütufta bulunmuştur. Kuşkusuz Allah, göklerin ve yerin gaybini bilir. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Kaf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf Şerefli Kur'an'a yemin olsun ki, içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar da, o inkarcılar şöyle dediler, bu şaşılacak bir şeydir, öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz, bu uzak bir dönüştür. Biz, Toprağın onlardan neler eksilteceğini kesinlikle bilmekteyiz. Çünkü yanımızda her türlü bilgiyi koruyan bir kitap vardır. Hayır, onlar gerçek kendilerine gelince yalanlamışlardı. Şimdi onlar bir şaşkınlık içinde bulunmaktadırlar. Onlar, üzerlerindeki göğü nasıl bina ettiğimizi ve nasıl süslediğimizi görmüyorlar mı? Onda hiçbir çatlak da yoktur. Biz, Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve böylece öğüt almasını sağlamak üzere yeryüzünü döşedik, orada sabit dağlar koyduk ve onda her güzel türden bitkiler yetiştirdik. Biz gökten bereketli bir su indiriyor, onun da kullara rızık olmak üzere bahçeler, biçilecek taneler, kümeler halinde tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitiriyoruz. Biz onunla ölü bir yöreye can veriyoruz. İşte dirilerek kabirlerden çıkmada böyle olacaktır. Onlardan önce de Nuh kavmi, Res halkı, Semud, Ad, Firavun Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tubba kavmi de yalanlamışlardı. Onlardan her biri elçilerini yalanlamışlardı. Böylece benim tehdidim de gerçekleşmişti. Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır. Onlar yeni bir yaratma konusunda kuşku içinde bulunmaktadırlar. Andolsun ki insanı yaradan biziz ve nefsinin kendine fısıldadıklarını da biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. İnsanın biriz sağında, diğeri solunda oturan iki alıcı melek sürekli olarak onun yaptıklarını kaydetmektedir. Öyle ki insan bir söz sarf etmeye dursun, yanında oturan melek hemen onu gözetleyip verir Ölüm sarhoşluğu gerçeği ortaya koyar. Ey insanoğlu! İşte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Sonunda sura üfürülecektir. İşte bu geleceği vaat edilen gündür o gün herkes yanında bir sevk edici ve bir de tanık olduğu halde gelecektir. O gün insana, kuşkusuz sen dünyadayken bundan habersizdin, işte biz şimdi senin perdeni kaldırmış bulunuyoruz, şimdi gözlerin keskindir denecektir. Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır diyecektir. O zaman Allah, haydi atın cehenneme her inatçın ankörü, İyiliğe engel olanı, sınırları aşanı, kuşkuya düşüreni, ki o Allah'la birlikte başka ilah edinmişti, onu çok şiddetli azabın içine atın, diyecektir. Arkadaşı, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım, zaten kendisi derin bir sapıklık içinde bulunuyordu, diyecektir. O zaman Allah, huzurumda çekişmeyin, ben size azap uyarımı daha önce yapmıştım. Benim yanımda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmetmem diyecektir. Biz o gün cehenneme doldum mu diye soracağız. O da daha var mı diyecek. Cennet sakınanlara yaklaştırılacak, artık onlardan uzak durmayacak. O zaman onlara işte size vaad olunan cennet budur. O daima Allah'a yönelen, kendini koruyan, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'nun huzuruna halis bir kalple gelen kimseler için olacaktır. Oraya esenlik içinde girin. İşte bu sonsuzluk günüdür denilecektir. Orada onlara istedikleri her şey vardır. Hatta katımızda daha fazlası da olacaktır. Biz onlardan önce kendilerinden çok daha güçlü olan, ve ülkeleri işgal eden nice kuşakları helak etmişizdir. Kurtuluş var mı? Gerçekten bunda kalbi olan veya hazır bulunup da kulak verene elbette bir öğüt vardır. Biz hiç kuşkusuz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık ve bize bir yorgunlukta dokunmadı. Onların söylediklerine karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce de Batışından önce de Rabbini överek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından onu tesbih et. Sen seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. İnsanlar o gün o sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu kabirden çıkış günüdür. Kuşkusuz dirilten ve öldüren biziz. Dönüşte bize olacaktır. O gün yer yarılacak ve insanlar kabirlerinden süratle çıkacaklardır. İşte bu, bize göre çok kolay olan bir toplamadır. Biz onların söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Öyleyse sen benim tehdidimden sakınanlara Kur'an ile öğüt ver. Zariyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savruk kaldıran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve buyruğu eksiksiz yerine getirenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur ve hesap günü mutlaka gerçekleşecektir. Yörüngeleri olan göğe andolsun ki Siz görüş ayrılığına düşmüş bulunuyorsunuz. Ondan uzaklaşmak isteyen uzaklaşır. Bilgisizlik içinde gaflete dalmış olan yalancılar kahrolsunlar. Onlar alay ederek ceza günü ne zamandır diye sormaktadırlar. O gün onların ateşte denenecekleri bir gündür. Onlara azabınızı tadın, işte acele gelmesini isteyip durduğunuz şey budur denilecektir. Allah'tan sakınanlara gelince, onlar Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de bağışlanma dilerlerdi. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için, Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde nice kanıtlar vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte rızkınız ve size vaat olunanlar vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaat tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir. Sana İbrahim'in onurlu konuklarıyla ilgili kısa geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına gelmişler ve selam olsun demişlerdi. O da selam olsun diyerek karşılık vermişti. İçinden bunlar yabancı kimselerdir diye geçirmişti. Hemen ailesinin yanına gidip semiz bir buzağa getirerek bunu önlerine koymuş ve onlara yemez misiniz demişti. İbrahim konukların yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düşmüştü. Bunun üzerine konuklar korkma demişler Ve ona çok bilgili olacak olan bir oğlan çocuğu müjdelemişlerdi. Bunun üzerine karısı sare bir çığlık atarak gelmiş ve elini yüzüne vurarak, ben kısır yaşlı bir kadınım, nasıl çocuğum olur demişti. Onlar da, bu böyledir, Rabbin böyle söylemiştir. Gerçekten o çok bilgi olan, çok iyi bilendir demişlerdi.